Duydum ki bensiz Yaralı gibisin Ne ağlar, ne gülersin Bir ölü gibisin Kanadı kırılmış Kuşlar gibisin Beyi bırakıp gittin Böyle çekersin Duydum ki bensiz Yaralı gibisin Ne ağlar, ne gülersin bir ölü gibisin, kanadı kırılmış Kuşlar gibisin, beni bırakıp gitmen Böyle çekersin Açınca renk rengaren gülleri Bir başka eser, rüzgar geceleri Karanlık söktürecek Üstüne dertleri, o zamanlarsın kaybettinleri. Açın baharın Rengarenk gülleri bir başka eser. Rüzgar geceleri karanlık çöktürecek. Üstüne dertleri, o zamanlarsın. Kaybettin an Angelir gözü görmez. Seni senden başka gün gelir düşersin. Bir el unanmaz sana karanlığın derinliğine düşer kaybolursun. Beni bırakıp gittin böyle çeker sin. Angelir gözü görmez.